''Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyulunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.''